İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı İlmihal programını sunar. Esselamu Aleyküm. İsmaila Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan bir ilmal programında tekrar beraberiz. İsmaila Vakfı Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamızla birlikte inşallah sorularınızı cevaplamaya çalışacak kıymetli hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine bir hayli sorular var hocam. İnşallah hemen başlayalım. Gusül abdesi ile alakalı bir sorumuz var hocam. Benim dişlerimde çoğunlukla sigara olmak üzere çay, kahve vesaire lekeler ve de tartar var, Hanefi mezhebindeyim, gusül abdestim geçerli olur mu?" diyor hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu sallallahu te'ale aleyhi ve sellem ve ba'du Hanefi mezhebine göre gusül abdestinde ağzın ve burnun ikaması yani mazmaza ve istinşak diye tabir ettiğimiz ağız temizliği ve burun temizliliği vaciptir. Evet. Ee, ancak abdeste ise ağız ve burun temizliliği vacip değil, sünnettir. Bu sebeple usül abdesti alınırken, boy abdesti alınırken e, altına suyun ulaşmasına mani olan herhangi bir maddenin yıkanması gerekli olan bir uzva yapışık olması ve böylece alt tarafı da ıslanmayacak olursa bu kimsenin boy abdesti olmaz. Hamur, E, veyahut da altına suyun ulaşmasına engel olan boya bu boyamsar kabildendir. E, sual eden kardeşimiz ise diyor ki dişlerimde oluşan işte bazı diş e, taşları diyelim tartarlar diyelim evet. veya sigaradan kaynaklı olan e, renklenmeler diyelim. E, bunların durumu ne olacak? Kitaplarımızda kişinin yemiş olduğu yemek kalıntısı ağzında herhangi bir yere yapışacak olsa ve o kalıntı altına suyun ulaşmasına engel oluyorsa bu kimse bunu temizlemesinin gerekliliği bahsedilmiş. Ancak vücudun kendisinin üretmiş olduğu ki bahse konu olan şeyler bununla alakalıdır. Evet. E, kendisinin üretmiş olduğu diş taşları gibi böyle bir durum varsa e, burada onları def etmekte de, çıkarmakta ciddi anlamda bir haraç vardır, bir zorluk vardır. E, ki bunu zaten birey kendisi tek başına yapamaz bir e, diş uzmanından yardım alması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu şekilde bir zorlama ihtiyacı söz konusu olmayacağı için bunların abdest veya gusle maniliği yoktur. E, sigara meselesine gelince eğer bu bir tabaka oluşmuşsa e, bu fırçalanma suretiyle gideriliyorsa giderilmelidir. Evet. Ama giderildi halde orada bir renk kalmışsa e, renk ise abdest veya gusle engel değildir. Evet. Yeter ki bir tabaka oluşmasın. Diğerleri ise zaten fıtridir. Yani tabi olarak oluşan şeylerdir. ve Bunlar için de bir sıkıntı olmayacak. Ancak burada şunu ifade etmek gerekir. İşte e, caiz olup olmaması bir bahsidigar olmakla beraber e, dişlere yapıştırılan bazı pırlanta taşlar olabiliyor. Özellikle genç kızlar bunu yapabiliyor. Evet. Bunun caiz olmadığını vurgulamamız gerekir. Bununla beraber peki gusle mani olur mu? Bunları biraz önce söylediklerimizden ayrı olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü bu ihtiyari olarak yapılan bir eylemdir. Ve yapıştırılan o taş altına suyun ulaşmasına da engel olacağı için bu kimsenin boy abdesti olmaz. Evet. Ama keyfi olmayan bu uygulama işte diş kaplaması gibi, dolgusu gibi veyahut da sualde olduğu üzere dişte oluşan bir takım tabakalar gibi bunun vuste etkisi olmayacaktır. Sağ olun hocam. Hocam, lukata bahsi hakkında bir soru var. Ee, bulmuş olduğum altın bileziği ne yapmalıyım? 2016-2000 ayında buldum. Hiç dokunmadan duruyor. Yani bir seneyi de geçti diyor hocam. Şimdiki lukata diye tabir ettiğimiz yitik mal yani buluntu mal dağın, e, ahkamına dair kitaplarımız özel bir bölüm vardır. Evet. E, bununla alakalı bulunan mal eğer zay olma ihtimali yoksa yani orada kalacak olsa o zay olmayacaksa bu kimsenin onu alması mı almamamız mı hangisi daha faziletlidir? Bu yönde fıkıh kitaplarımıza farklı ifadelere yer verilmiştir. Evet. Ancak zay olma ihtimali varsa e, işte yani ilim hassasiyeti olmayan kişiler tarafından alınması veyahut da bozulacak bir madde ise bu durumda elbette Müslümana yaraşan onu oradan kaldırması almasıdır ve onun kıymeti doğrultusunda da belli bir miktar ilan etmesi gerekir. Ee, bazı kaynaklarımızda bununla alakalı belli limitler getiriliyor. İşte 10 dirhem ise e, bir hafta, ondan fazla ise bir yıl şeklinde bazı ifadeler var. Ama burada asıl olan örftür. Yani bir insan böyle bir malın peşine ne kadar düşer? böyle bir malını kaybeden bir kimse ne kadar bu malı aramaya devam eder evet. buna göre bir değerlendirmeye tabidir. Bu tabi bulunan yere göre de değişebilir yani hayat standartları doğrultusunda işte çok refah seviyesi yüksek olan kişilerin bulunduğu yerdeki bir buluntu malıyla İşte Gelir seviyesi düşük olan kişilerin bulunduğu yerdeki bir buluntumalı arasında elbette fark vardır. Evet. Bu doğrultuda hareket etmek suretiyle ortalama bu malın sahibi bu malı ne kadar arar, ne kadar bunun peşine düşer bu kanaat doğrultusunda ilan edilecektir. Bu ilanda nasıl olabilir? Bulunduğu yerde işte oraya bir pano asılabilir veyahut da bir esnafa yazı asılabilir. E, bu şekilde bir e, değerli bir eşya bulunmuştur. Sahibi müracaat etsin diye. E, bu zaman zarfında eğer sahibi gelirse e, tabii ki biraz imtihan etmek suretiyle yani gerçekten ona ait midir değil midir? Bu Anlamak noktada kanaat evet. hasıl oluyorsa ona verilir. Evet. Ama bu zaman zarfında sahibi gelmez ise E, bu durumda kişi e, ihtiyaç sahibi olan birine, kendisi ihtiyaç sahibi ise de kendisi de kullanabilmek suretiyle e, bunu değerlendirir. Ancak burada bir şart daha vardır. Yarın öbür gün sahibi çıkıp gelecek olsa ben bunu senin namına vermiştim e, demesi yeterli değil. Karşı taraftaki kişi yani mal sahibi bunu talep ederse e, bu takdirde onu kendi cebinden ödemekte zorunlu olacaktır. Ama yok ben bunu senin namına sadaka olarak verdim, o da bunu kabul edecek olursa bu mal sahibi namına sadaka olmuş olur. Yani burada asıl mesele malı bulup üzerinden bir yıl geçmesi olarak değil. Evet. O malın kıymeti ve değeri sahibi ne kadar bu malın peşinde koşar, ne kadar bunu arar bu doğrultuda ilan ederek bekletmek sadece evet. mücerred bekletmek değil. Bu kadar bir zaman geçti halde de bulunmayacak olursa o kişinin namına sadak olarak verilmesi veya kendisi ihtiyaç sahibi ise kendisi onun kullanmasıdır. Yoksa buluntumal direktmen fakirlere verilir şeklinde bir anlayış yanlıştır. Anladım hocam sağ olun. Hocam diğer bir sorumuz şöyle, 8 yaşında oğlum var yaklaşık beş senedir alerjik astım hastalığı var, Allah şifa versin. Özellikle tamam. ev akarlarına karşı doktorumuz yatak ve yastık yorganının muhakkak alerjik kumaştan olması gerektiğini iletti. Yaptığımız araştırma sonucunda saf ipekten yapılmış olan yastık ve yorgan Türkiye ima, Türkiye'de imal edilmekte dut ipeğinden satan yer bulduk. Almak istiyoruz çünkü Allah'ın bir lütfu olan ipek akar barındırmıyor. bu hastalığımız e, Bu hastalığımızı bitirebilir. Üzerinde giysi olarak değil ama yastıkta ve yorganda <gülüyor> ipek kullanmanın hükmü var mıdır? Bilmeden günah girmeyelim, erkek olduğu için bilhassa sormak istedik diyor hocam. Rabbim öncelikle bu kardeşimize ve kardeşimiz gibilerine yardım eylesin, Amin. acil şifalarda ihsan Amin. eylesin. Ee, tabi zor bir durum Rabbim kolaylık versin. Amin. Ancak İslamiyet kolaylık dinidir. E, belli bir kuralları vardır. Ancak bu kurallar çerçevesinde eğer kişide bir meşakkat söz konusu olursa e, burada bazı müsamahaları da vardır. E, ifade edildiği üzere İslam erkeğin ipek kullanmasını yasaklamıştır. Evet. E, ancak e, onu kullanmasına dair bir mazereti bir zarureti varsa ve bundan başka bir alternatifi de söz konusu değilse bu takdirde o zaruret miktarınca kullanmasına müsaade edilir. اَذْلَرُرَةُ تُكَدَّرُوا بِكَدَرِهَا kuralınca yani zaruretler ne kadarla zaruret sınırlandırılmışsa bu kadarla takdir edilir ve bunun ötesine aşılmaz evet. yani deniyor ki işte bu bulunan akar denilen işte bakteriler veyahut da işte böcekler bu kişi alerji yapıyor hastalık yapıyor ancak onun bünyesinde taşımayan ipek Atlas gibi kumaşlarda, çarşaflarda yatacak olursa bu sıkıntı bertaraf edilecek ve başka alternatifi de yoktur. O zaman bu yapılabilir. Ama ne ile sınırlıysa o kadarlıkla. Evet. Zaten kendisi ifade ediyor yani giydirme, E, veyahut da bu noktada onu kullanma değil de sadece yatağını Yatmışsa bu şekilde abi, e, yapsak olur mu diyor ki bunda kız ve erkek çocuğu olsa bir fark etmeyecektir netice itibariyle ile ihtiyaca binen yapılan bir uygulama olacağı için fıkhan herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir Allah razı olsun hmm. Hı. Hı. Hocam itikafla alakalı bir soru var bir kaç saatini itikafa girdiğimizde itikafta olduğumuzu unutarak konuşsak veya odadan çıkmış bulunsak Bu itikafı kaza etmemiz gerekir mi? Üzerimize vacip olur mu? diyor. Şimdi itikaf bir müslümanın mescitte Allah için durmasıdır. Ee, kadınların ise mescit hükmünde olan evlerinin en ucyraq köşelerinde durmalarıdır, beklemeleridir. Bu vacip olan itikat itikaf olabilir, sünnet olabilir, nafile, nafile ile sünnet aynı konumda. Evet. E, vacip nezirdir, adamaktır ki kişi işte falan işim olursa e, şu kadar gün itikafı nezlediyorum, adıyorum demesi. E, ama e, nezir değilse adak değilse işte Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmek ki bu sünnettir. Veyahut da Allah rızası için herhangi bir zamanda mescide girerken itikafa niyet etmek. E, i̇tikafta itikafa mani olan durumlar e, mesciden dışarı çıkmaktır. Yoksa itikâf mahallinde konuşmak, her ne kadar dünyevi konuşmak hoş karşılanmasa da itikafa zarar veren bir durum değildir. Ki burada kardeşimizin ifadesinden de anladığımız üzere bu nafile bir itikâftır. Evet. Ki Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre nafile itikâfta belli bir vakit sınırı da yoktur. Yani kişi bir anlık dahi mescide girecek olursa itikafa niyet eder, o zaman zarfında geçirdiği vakti ibadete çevirmiş olur, evet. çıktığı zamanda da itikafı nihayete ermiş olur. Dolayısıyla e, ha, o arada konuşmasa evet. vesaire gibi bir takım işlerle de meşgul olsa, bunlar onun e, o aradaki konumuna zarar vermeyecektir. Evet. E, ama adak değilse yani nezir değil ise, nezir ise Yine konuşmak zarar vermez. Sadece itikaf mahallini terk etmemeli. Yani mescitten ihtiyaç harici çıkmamalı. Çıkacak olursa tabii ki bu itikafına zarar verecektir. Evet Tabii burada dediğim gibi ama sualde kadından anlaşılıyor. Yani kadın olduğu ve beyan olduğu anlaşılıyor. Evet. Sebebi odadan tabiriyle kullanıyor. Gidiyor, evet. Çünkü kadınların e, namaz kılacakları mekandaki faziletlilik evinin en hücra köşeleridir. Evet. Erkekler gibi değildir. Hatta kadının evinin en ücra köşesinde kılacağı namazın fazileti belki yani dinleyenler açısından abartılı gibi gelebilir. Harami Şerif'te kılacağı namazdan dahi daha faziletlidir. Evet. Bunu şöyle delinlendirebiliriz. Mesela bir insan bir adakta bulunsa, adanı yerine getirmekle mükelleftir. Ama adadığından daha ednasını yaparsa, daha düşünü yaparsa bu geçerli olmaz. Evet. Örneğin bir kimse Mescid-i Haram'da iki rekat namaz kılmayı adasa, nezletse. Malumunuz Mescid-i Haram'da kılınacak olan namaz diğer mekanlarda kılınacak namazdan 100 bin, 100 bin. daha faziletlidir. Evet. E, bu insanın bu adağını yerine getirmesi ancak Mescid-i Haram'da iki rekat namaz kılmasıyla olacaktır. Peki bu insan evinde bu iki rekat namazı kılsa olmaz deniyor. Niye? çünkü alayih yani üstünü adamıştır. Altında olanı yerine getirmiştir ki adadığını yerine getirmiş olmaz. Peki şöyle olsa bir insan mescidinle vevide eee 2 rekat namaz kılmayı adasa, nezretse. bu insan da mescidin levevinin dışında evinde kılsa yine olmaz. Ama mescide haramda kılarsa olur. Ailesin Niye? Çünkü mescide haram da haladır. Eee peki mescide Aksal'da kılacak olursa yine olmaz. Çünkü o 500 daha düşük mertebedir. El-Muni'de olsa gerek i̇bn kudamede orada da var. Bir de Hanefi kaynaklarında da birçok eserde de gördüm. Orada diyor ki özellikle buna Muhit-i de özellikle bu konuya temas ediyor. Peki bir kadın diyor Mescid-i Haram'da namaz kılmayı e, adayacak olsa bu kadının evinde kılacağı elbette olur diyor. Niye? Çünkü evinde kılacağı namaz mescidi haramda kılacağından daha faziletlidir kadın için. Allah Allah o yüzden Allah Allah. kadının haline en uygun olan setrine en münasip olandır. Evinin en hücra köşesidir. Bunu da bu vesileyle de vurgulamış olduk. Yoksa kadın için faziletli olan camiye gitmek değildir. Evet, evet. Ee, veyahut da işte cami ne kadar büyük olursa fazilet o kadar büyük olur. Cemaatin çokluğu, e, faziletin fazlalığı şeklinde bunlar hep erkekler için söylenen şeylerdir ki kadın için asıl olan gözden ırak olması uzak olması ve bu şekilde Mevla'si ile olan beraberliğini devam ettirmesi. O yüzden kadınların itikaf alanında evlerinin kendisince mescit edinmiş oldukları en, husus en ucda hususi köşeleridir. Sağ olun hocam. Hocam şöyle bir sorumuz var yine bir hanım kardeşimiz. Bir annenin kız evladının göbek ile diz kapağı arasını aynı evde yaşamasından kaynaklanan rahatlıktan dolayı görmesinde günah var mıdır yoksa dikkat etmek gerekir mi ve annenin bu konuda pek dikkatli olmayıp kız evladının göbek ile diz kapağı bölgesine açık olduğu zaman bakmasında kız evlada bir günah var mıdır diyor. Bir çocuk eğer 4 yaşında daha gelmemişse, 4 yaşına kadarsa gerek kız çocuğu olsun gerek erkek çocuğu olsun bunun avret mefhumu bakıcılar açısından bir sıkıntı teşkil etmeyecektir. Evet. Ancak 4 yaşını açtıktan sonra çocuk bu durumda velek ki ebeveyni dahi olsa daha dikkat, daha titiz davranmaları gerekecektir. Avret artık bu saatten sonra belirgin hale gelmiştir. Evet. Bahse konu olan çocuk eğer bu ermiş olan bir çocuksa Bu durumda velif ki annesi dahi olsa disk kapağı göbek arasına bakması kesinlikle caiz değil. Eğer e, çocuk bunu gösterecek olursa, bu ermiş olan o kız çocuğu bunu gösterirse elbette günahı ona olacaktır oluçana ermemiş ama müştaha dediğimiz serpilme çağına gelmiş bir e, kız çocuğu ise e, bu durumda belki teklif kendisini olmamasıyla beraber ebeveine bir teklif vardır. Bu noktada da ebeveynin bu şekilde bir muamlede bulunması ya yani bu benim evladımdır o kadar önemsemeyeyim şeklindeki bir uygulaması elbette onlar açısından bir günahdır. Çocuk açısından her ne kadar günah olmasa da o yüzden e, bu gibi şeyler zaten temelde başlar eğitimi. Evet. Yani ev ee, aynı evdeyiz, rahatız gibi bunu bir yani yok hasta öğretmek lazım. Çocuk velek ki daha ufak yaşta dahi olsa e, kardeşler arasında giyinirken dikkat etmesini telkin etmek gerekir veya kendisi yanında bir şey yapılacak olursa da işte kızım üzerini kapat, şuranı kapat, ört. Bunları kimseye gösterme. Annen dahi olsa bunları gösterme şeklinde hem bir eğitici olarak hem evet. de gerçekten de zaten fuken annenin dahi bu bölgelere bakması tabii ki elbette caiz olmayacaktır. Mecburiyet ve zaruret durumları müstesna. Evet hocam. Hat ile alakalı bir soru var hocam. Hüsnihat ile uğraşan bir hanım, Hattat'ın mazeret günlerinde bir bez yardımı ile ayet yazmasında bir beis var mıdır? Ee, muayyen günlerde olan bayanların e, elbette belli şeyleri yapması caiz değildir namaz kılması, mescide girmesi, oruç tutması, evet. e, Kur'an-ı Kerim'e tutması veya Kur'an-ı Kerim okuması elbette caiz olmayan fiillerdendir. Ancak Kur'an ayeti yazabilir mi? Bu noktaya baktığımız zaman Hanefik mezhebi kaynaklarında e, burada farklı görüşlerin olduğunu görmekteyiz. E, Fetülkadir sahibi İbn-i Humam Rahimullah ki hidaye şarihidir. Onun e, ifadesine baktığımızda, diyor ki kişi bir kalem ile bir aletle adetli olduğu halde Kur'an ayeti yazmasında bir mahsur lazım gelmez diyor. İbn-i Umam e, bunu açık bir şekilde Fetül Kadir'de ifade ediyor. Evet. Zira Kur'an ayetine tutmuş değildir. Arada bir vasıta vardır. E, o vasıtaya tutmuştur. O zaman bunun bu şekilde yazması tabi telaffuz olmaksızın okuma olmayacak. Sadece mücerred yazı olacak. Evet. ve Eli de e, yazmış olduğu yazıya Hatta temas etmeyecek. Bu şekilde bir yazı yazarsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyeceğini İbn-i Humam beyan etmektedir rahimullah. Ancak tufvetül fukaha sahibi Alaaddin Es-semerkandi e, Hazretleri ise Bunun aksine görüş ifade ederek e, her ne kadar bizatihi Kur'an hattına tutmuş olmasa da o hattın temas etmiş olduğu kaleme tutacağı için ve onu kitabet edeceği için bunun caiz olmadığını vurgulamıştır ve e, Hanefi fıkhına baktığımız zaman bu iki görüşten hangisi tercih edilmiştir? Bu konuda Alaaddin Es-semerkandi'nin görüşünün tercih edildiğini görmekteyiz ihtiyasa dediğinde. Evet. O yüzden bu kardeşimize de söyleyeceğimiz o günlerinde yani muayyen günlerinde e, Kur'an-ı Kerime tutması yasak olduğu gibi okuması yasak olduğu gibi velev ki hat yazısı dahi olsa bunu yazmasın. E, bu şekilde bir uygulamada bulunmasın. Ha, bu konuda belki e, fetvaya tahallük eden bazı ibareler bulunsa da e, en azından e, yani ihtiyaz adedinde ki hilafını tercih eden görüşlerde evet. daha ağırlıklı olması hasebiyle bundan kaçınılmasını tavsiye etmekteyiz. Allah razı olsun hocam. Hocam namazda e, ön safın boşalması durumunda nasıl hareket etmeliyiz? Ayağımızı kaldırmamız durumunda namaz bozulur mu? En fazla kaç adım atabiliriz? Şimdiki e, namazda ön safta bir boşluk olduğunda kişinin ön saftaki boşluğu doldurmadan arka safta saf tutması elbette mekruhtur. Ama sualde namaza durduk durduktan evet. sonra işte saf ilerledi ve önde bir kişilik boşluk açıldı. Bu durumda arkada yani namaz kılan kimse namaza başlayan bir kimse oraya doldurmalı mıdır doldurmamalı mıdır? Bu noktada e, i̇bn Abidin Rahimullah haşiyesinde bir matlab almış, bir özel bir başlık altında. E, bu konuyu irdeliyor e, namaz bahsinde, imamet bölümünde. Diyor ki e, kişi namaza durduktan sonra önünde bir boşluk açılacak olsa o boşluğa yürür mü yürümez mi? Bunu ben açık bir şekilde bir yerde görmedim diyor. Merhum i̇bn Abidin. Ee, ancak e, genel kurallara baktığımız zaman orayı doldurması gerekir diyor, bir görüş beyan ediyor. Buna gerekçi olarak da şöyle diyor, ee, Normalde saf düzeninde e, birinci saf tamamıyla dolmuş olsa e, ve namazı da durulmuş olsa cemaatte de biri gelse, O biri ön safta herhangi bir yere giremiyor boşluk yok arkada tek başına namazda duracak Bu kimse ne yapar hemen hemen bütün kitaplarımızda geçtiği üzere Önden bir kimseye işaret eder O kimse e, tabi bilen birine işaret eder O kimse e, geri çıkar ve Bu da onun yanında safa durarak namazlarını kılarlar Maksat evet. saf olsun Şimdi İbn Abidin merhum diyor ki Bu e, arkadan gelen kimsenin çağrısı doğrultusunda kişinin geriye yürümesi Onu kerahatten kurtarma adınadır. Kendisine değil. Evet Yani tek başına durmasın diye. Onu kerahatten yani bir başkasını kerahatten kurtarma adına buna izin veren fıkı kişinin kendisini kerahatten kurtarmasına niye izin vermesin, vermesin. ki? Evet. Buradan anlaşılan diyor kişinin ön safta boşluk olması durumunda namaza durmuş olsa bile orayı doldurabilmesidir. E, nitekim bunu e, farklı kaynaklarda da daha sonradan gördüğünü merhum İbn Abid'in e, beyan etmektedir dolayısıyla hanefi mezhebinde bunu bu şekilde söylüyoruz. Ancak burada yine önemli olan bir konu vardır. Eee ameli kesir olmaması. Nedir ameli kesir? Çok amel. Yani namazda yapılacak olan amelikesin namazı bozar. Bu yüzden deniyor ki önündeki saf değil de bir önündeki safta boşluk olsa bu durumda önündeki safı geçerek direktmen ikinci safı doldurması doğru olur mu? El cevap birinci rükunda bunu yapması doğru olmaz diyor. Hmm. Niye? Çünkü bu çok ameldir. Evet ee, Çok amelde kişinin Yani e, amelikesinin tanımıyla alakalı farklı görüşler olsa da Hanefi mezhebinde yine kabul edilen kişinin kendi kanaattir. Yani yaptığın bu amel çok ameldir o zaman namaz bozulur. Ama yaptığım bu amel çok amel değildir o zaman namaz bozulmaz. İkinci safta yani birinci safı geçip de ikinci safta geçmesi çok amel kabul edileceği için e, bu durumda e, yapmayacak. Hatta e, deniyor ki birinci rekatta birinci safta ikinci rekatta ikinci safta geçer şeklinde ifadelerde yer verilmiştir. Ee, o yüzden burada önde bir boşluk olduğu zaman elbette orası doldurulacak ama doldurma e, yani kaç hareketle E minimum kaç hareketle yapılabiliyorsa o kadarla bunu yapar, onun üzerinde taşırmayacaktır. Evet. Ayakları yerden kesme olayına gelince böyle bir şart yoktur. Yani ayakları sürterek illa geçecek diye bir kural yoktur. Normal yürüyerek de e, bir adım veya iki adımda da oraya geçebilir. E, yoksa illaki ayak yerden temas e, kesilecek, kesilirse e, tabiri caizse elektrik yani. gidecek o zaman namaz bozulur. Böyle bir kural yok. E, evet. Dolayısıyla normal bir şekilde önündeki boşluğu doldurur. Olur. Yeter ki ameli kesir yapmasın. Bir de böyle bir durum yani genelde büyük camilerde oluyor saflar birbirlerini tamamladığı için hemen e, tekbir alıp namaza durmamak biraz bekleyip yani saf düzeni veya kişi kendisi kestirsin yani evet. önüne değil de önünün önünde baksın Evet ee, boş bir yer var mı daha... hissettiği anda en azından önündeki kişiyi oraya yönlendirerek namaza durmasıdır ki bu gibi durumlara da düşmeme adına yapılsa güzel olur. Evet hocam. Evet kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar Fatih Kalendor hocamız sorularınızı inşallah cevaplandıracak. <gülüyor> Evet tekrar birlikteyiz, ilmaletlalegültv.com.tr adresinden sormuş olduğunuz soruların cevaplarını Fatih Kalender Hocamız cevaplıyor. Ee, hocam sorulara devam ediyorum. Bizim köydeki evde 50 yıllık Kur'an-ı Kerimler var, içlerini kurtlar, kemirmiş, bazı sayfaları yarım kalmış, bazı sayfaları eksik kalmış, bizim bunları yakmamız uygun mudur? diyor. Bununla alakalı yine Hanefi kaynaklarından, Fetavaihindiye isimli eserde e, basılmayacak bir yere gömülmesinden bahsediyor. Evet. Yani bir toprağa gömeceksiniz ama öyle bir yer ki Üzerine basılmayacak. E, bu şekilde yapılması mümkünse böyle yapılır. Tabi İstanbul gibi bir yerde yaşayan kimsenin böyle bir şey yapması zor. E, belki mezarlık gibi yerlerde bunu yapar ki bu da birileri tarafından görüldüğü zaman farklı şekilde algılanabiliyor. Evet. E, o zaman e, yakılabilir ve külü basılmayacak bir yere gömülür. Ancak buna ihtiyaç yok. Şu anda bildiğim kadarıyla Diyanet'in yeni bir uygulaması var. Geri dönüşüm. Sıfır Kur'an-ı Kerimlere yönelik geri dönüşüm. Evet. Yani harap olmuş, okunamayacak bir duruma gelmiş. E, Kur'an-ı Kerimleri camilere getiriyorsunuz. E, Camideki görevli olan e, Hoca Efendiler bunları Diyanet'in geri dönüşüm e, kutularında biriktiriyorlar. Ve burada tekrardan hamur haline gelerek e, tekrardan kağıt haline getirilebiliyor. Bu şekilde olması hem e, kağıt israfına E, önüne geçilmesi olur hem de, olur. Tekrar Kur hem de tekrardan e, hizmete e, dönüşüm söz konusu olur. Ama böyle bir imkan yoksa dediğimiz gibi özellikle köy yerlerinde yaşıyorsa kişilerin burada üzerine basılmayacak bir yere gömülmesi olarak kitaplarımız ifadeye yer verilmiştir. Allah razı olsun. Hocam iş kazası ile alakalı bir zoru var. Babam kendine ait müteahhitliğini kendi yaptığı inşaatın dış sıva işleri için 2-3 usta anlaşma yaptı. Sözlü yapılan anlaşmaya göre yeni tip güvenli iskele kurulacaktı. Ancak eski tip tam güvenli olmayan bir iskele getiriyorlar. Babamı da bir şey olmaz biz alışığız şeklinde ikna ediyorlar. Bu iskeleden ustalardan birinin birlikte çalıştığı kardeşi düşerek ağır yaralandı. Bir yıl sonunda da hastaneden çıkmadan vefat etti. Kalp hastası olduğu ilaç kullandığı doktorlarca tespit edildi. Vefat eden işçi Hayattayken babam ailesiyle anlaşma yoluna gitmeye çok çalıştı. Ancak kardeşleri teklif ettiğimiz tutarı kabul etmediler, mahkeme e, açtılar. İskeleyi Kur'an usta vefat edenin abisi olduğu halde yazılı sözleşme olmadığı için bunu mahkemede kabul etmedi ve güvenlikle ilgili yapılan sözlü uyarıları inkar edip yalan iddialarda bulundu. ''Vefat eden kişinin anne babası hayatta değil, evli değil, çocukları yok, 5 kardeşi var, hepsi davacı, mahkemece belinecek tutarı ödememiz yeterli olur mu? Ya da ne şekilde bir hesaplama yapmalıyız? İslam fıkhında anne baba çocuk yoksa kardeşlere diyet ödenir mi ve kusur oranı diyet miktarını etkiler mi? Ayrıca babamın kefaret orucu tutması gerekir mi?'' diye uzunca bir soru olacak. Tabi önce e, bu gibi tarafların var olduğu meselelerde e, ve söyleyeceğiniz söz diğer tarafı da etkilemesi söz konusu ise evet. bu gibi durumlarda bir tarafı dinleyerek bir şey söylemek doğru değildir. Evet. Bunu her zaman vurguluyoruz evet, ki hoş. fetvadaki arkadaşlarımız hocalarımızda da bu konuda işare yapıyoruz. Olur ya size birileri sorar fetva için arıyorlar e, orada işte bir davasından bir olayından aktarılır ama orada baktığınız gibi taraf var. Yani tek kişinin şahsı adına sorduğu bir fetva değil evet. ve sizden alacağı cevabı oralara iletecektir. Ee, bu noktada e, ne olursa olsun bir tarafı dinleyerek bir şey söylemek doğru değildir. Evet, Bunu her zaman vurgulamamız ufak bir Ayrıntı bir, meseleyi evet. farklı şekilde yönlendirir. Bir de e, birilerinin size karşı husumet beslemesine de sebebiyet verebilir. Yani örneğin biri geliyor size bir meseleyi aktarıyor falancıyla cili olan diyaloğuna siz diyorsunuz ki onun anlatımına göre sen haklısın. O gidip ona diyor ki ben hocaya sordum sen haksızmışsın. Evet. Meseleyi direkmen bu şekilde ya yani ya? sen e, problemlisin. O da haklı olarak diyor ki hoca beni dinlemeden benim haksız olduğuma nasıl karar verdi? O yüzden bu gibi konularda her halükarda taraflar dinlenmelidir. E, e, mesele eğer sulhe yönelikse veya İslam fıkhında sonucu nasıl olacağına dair bilgi verebilmek adına. Ancak soruyu şahıs üzerinden değil de anlatıldığı şekilde değerlendirecek olursak, yani biz haklı veya haksızı bulma açısından değil de anlatıldığı gibi bir işveren düşünelim. işveren işçiyle anlaşma yapıyor, bir akit yapıyor. Diyor ki buranın sıvasını yapacaksın veya buranın işte tuğlasını öreceksin örneğin. Ee, bununla alakalı hatta işte iskelende şöyle olsun, böyle olsun ki böyle bir şart da fıken gerekli değildir. Evet. Ben sana işi veririm, bununla alakalı ne gerekiyorsa sen yapacaksın. Ama ifadeye göre bunları da söylüyor, bu şekilde olsun ve bir akit, bir anlaşma, bu anlaşmanın yazılı olmak mecburiyeti yoktur. Evet. Taraflar tarafından kabul edilecek icraf ve kabul niteliği varsa bu bir akittir, bir anlaşmadır. Ve çalışanlar da geliyor, çalışırken iş kazası geçiriyor ve neticede vefat ediyor. Ha, orada tabi bir ifade var, bu kalp hastasıydı, ilaç da kullanıyordu. Yani vefatı bundan dolayı mıdır, başka şeyden dolayı mıdır? Bu adli tıpın meselesi, bizim meselemiz değil. Evet. Ama öyle veya böyle varsayalım, bu sebepten dolayı vefat edecek olsa bu durumda işverenin bir mesuliyeti var mıdır? Bu konuşmaya yani bu anlatıma baktığımız zaman fıhken işverenin bir mesuliyeti yoktur. Evet. Çünkü sana işi vermiş ve seninle alakalı yapman gerekeni de konuşmuş. Belki bedeli de ona göre fazla vermiştir. Evet. Hani iki türlü iskeleden bahsediliyor. İşte güven, yani güvenilen bir iskele, yeni tip iskele bir de eski tip iskele. Evet. Yeni tip olsun diyor ki muhtemelen karşı tarafta o doğrultuda bedelde bir ziyadelik söz konusu olacaktır. Evet. Bütün bunlarla akdedildikten sonra kişi birey olarak farklı bir iskele kullanıyor veya kendisiyle alakalı olduğu için e, ben bu şekilde kullanacağım diyor ve işveren de itiraz ettiği zaman bu benim problemim seni ilgilendirmez veya ben alışayım bir şey olmaz diyor. Velek ki bu diyalog olmasa bileken yani burada bir artıları olduğu halde bunu söylüyoruz. Velek olmasa bile kişi e, bir şekilde düşüyor ve vefa, vefat ediyor. Burada fiken işveren sorumludur diyemeyiz. Günümüz mahkemeleri tabi sorumluluk noktasında e, sigorta var mıydı veya orada uyarı levhaları var mıydı yok muydu gibi bazı bir takım şeyleri e, öne sürebilir. Evet. E, hukuk sistemi bunu gerektirebilir ama biz İslam fıkı açısından meseleye baktığımız zaman böyle bir mecburiyetin olmadığını fıken bilmekteyiz. İslam fıkhına göre evet. konuşuyoruz. Günümüz hukukuna göre demedim. Dolayısıyla burada bir mesuliyetten bahsedemeyiz. Ama bununla beraber işverenin tabii ki vefat eden kimsenin ailesiyle irtibat haline girmesi, e, onların mağduriyetini gidermesi, e, bir sul yönünde yani bir diyetten bahsedemeyiz. Çünkü ortada bir katil işlemi yok. Evet. Yani hata birini öldürme olayı yoktur. Evet. Dolayısıyla bir diyet yok ortada. Evet. Ama bununla beraber benim durumum iyi, sizin durumunuz ise kötüdür. Bir can kaybetmişsiniz, e, ben de edin şey taşın altına elimi koyayım bir şeyler vereyim diyerek bu şekilde bir anlaşmaya gitmeleri elbette erdemliktir, güzel bir şeydir. Bu teşvik edilmesi gereken, Müslüman'da olması gereken bir ahlaktır. Ama şu kadar şey vereceksin şeklinde bir diretme bu ancak diyet yoluyla olabilir ki bu diyette İslam fıkhının öngördüğü doğrultusunda olur. Evet. Yani bana göre veya filan mahkemenin verdiği kararlara göre ben İslam'a göre de bu diyet alırım diyemeyiz. İslam hukukunda bu diyet nedir? Yani hangi durumlarda alınır? Bunu elbette İslam kaynaklarına bakarak tespit etmek zorundayız. Evet Bahse konu olduğu şekilde ise fıken bir diyetin olmayacağından olmadığını anlayabiliriz. Ama soruyu bir de şöyle yönlendirelim. Diyor ki kardeşlerin diyet alacağı olabilir mi? Yani varsayalım İslam fıkhına göre bu kişiye diyet verilmesi gerekse evet. ki diyet zaten mirasçılaradır. Evet. E, mirasçı ise illa kişinin evladı olacak diye Şart bir şekilde değil. değil. Normalde İslam hukukuna göre miras hukuku nasıl tereddüp ediyorsa ki bu da işte asebelik yolu üzerine kardeşe de intikal eder, kardeşin olmaması durumunda yeğenlere de intikal edebilir. Bu derecede miras payı doğrultusunda bu diyette onlara tahallük edecektir. Yani maktulün varislerinin e, alacağı konumdadır. İlla çoluk çocuğu olup olmaması şart değildir. Bir de hocam diyeti ödeyen de sadece o işi yapan değil belki onun Zaten İslam fıkhına baktığımız zaman bir insan hataen birini öldürdüğünde diyet söz konusudur ve bu durumda da diyet e, öldüren kimsenin şahsi malından değil akilesindendir. Yani bir nevi toplumla alakalıdır ve herkes taşın altına elini koyar ve burada e, maktulun kanı da heder olmaktan çıkar. Evet. E, Tabi hataen öldürmeden bahsediyoruz. Evet. Kasıtlı öldürmede diyet yoktur orada kısas vardır fıker. Evet. E, dolayısıyla yani bir insan bir adamı kasten öldürecek olursa kendine göre bir takım gerekçeleri olabilir. Alacağım vardı öldürdüm veya borcu vardı öldürdüm veya şundan dolayı öldürdüm ne gibi ne olursa olsun. Kasıtlı olarak bir Müslümanı öldürüyorsa İslam fıkhına göre bu insanın e, cezası kısastır. Evet. Ve kısası da affedecek olan kimse Fuken devlet değil makdunun varisleridir. Maktulün varisleri dilerse affeder, dilerse onun devlet tarafından ama otorite tarafından birey olarak bunu yapamaz yani kan davası gidemez. Evet. Otorite tarafından devletten kısasını talep eder günümüzde olduğu gibi idamı talep ediyoruz diyorlar ya. Evet. Ki aslında bu noktada e, reis-i cumhurunda güzel ifadeleri vardır. Yani biz e, katile affedebilecek makamda değiliz evet. diyor ki hakikaten bu devletin iradesinde olan bir şey değil. Bu tamamıyla maktulum varislerinin hakkıdır. Onlar affederse e, af olur veya bu mukabilde bir ücret talep ederlerse ki bu da sülhtür. Evet e, kısas bedeli olarak e, bunun da evet. belli bir miktarı yoktur Hı. yani arz ve taleptir yani ne kadar anlaşılırsa değil, diyet değildir evet. diyetin sabit bir rakamı vardır çünkü orada bir hata vardır evet. ama burada kasıtlıdır ve karşılığında kandır evet. kanın karşılığına eğer bir bedel vermek istiyorsan o zaman maktulün varislerini ikna edeceksin Evet e, ne talep ediyorlar sen ne kadarını verebiliyorsun belli miktarda anlaşırsın o doğrultuda onlardan bu haktan vazgeçerek bu bedeli alırlar ve varisleri arasında bu taksim edilir bu şekildedir. Ama diyette ise dediğimiz gibi katilin akilesi bunu üstlenir. Evet. Ee, kasıt olmadığından dolayı. Her günümüzde akile sistemi de maalesef olmadığından dolayı bu konuda da karşı tarafta feragat ederek sulh'e yönlenmesi daha uygundur. Uygun. Yani her iki tarafa da bir e, sıkıntı söz konusu olmasın diye. Rabbim bu hale düşmekten de cümlemizi muhafaza etsin. Amin hocam. Hocam e, özellikle internetin, dijital alemin artık Hepimizin sardı şu günlerde fetva hattımıza da gelen e, soruların çoğunluğunu teşkil eden e, Bitcoin yani dijital para <gülüyor> konusunda yine soru var. E, bu konu hakkında bilginiz var mı? Buraya para yatırıp kazanç sağlamak caiz evet. mi diye bir soru vurmuş. Evet. Arkadaşlar. Bitcoin hakikaten gündemimizi epeyle meşgul eden bir konu. ki Bununla evet. alakalı birçok araştırmalar yaptık. Birçok kişiyle de görüştük. E, kısaca böyle bir tarihçesine bakmamız gerekirse. 2008 yılında yaygınlık kazanmış bir klipto para. Ama bunun daha öncesinde 99'du 2000'li yıllarda bu sanal alemde hacker diye tabir edilen kişilerin kendi aralarında kullandıkları klipto paralar varmış. Evet. Bunu görüştüğümüz bazı kişiler de kendisi ifade ediyor. Ama bu lokal yani 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi veya 1000 kişi arasında kendilerince paranın izi takip edilemesin diye. Evet. Çünkü illegal işlerde kullanılıyor bu. E, kendilerince bir takım rakamlardan oluşan dijital para, e, kripto para bu şekilde bir yaygınlık. E, ta bu dediğimiz gibi yani e, 99'lu 2000'li yıllara kadar dayanıyor. Evet. Ee, ve bu sistem kendi aralarında devam ediyor, ta ki ne zamana kadar e, 2008 yılında, bunun kurucusu da bir çocuk, Amerikalı veya Kanadalı olabilir tam onu hatırlamıyorum. E, bu özgürlükçü olan, hatta hiçbir dinle bağlantısı olmayan, her şeyin serbest olmasının gerektiğine inanan e, bir çocuk bir site oluşturuyor. Kara İnternet, yani internetin arka planındaki o işlemlerin yapılacağı bir site ve yaygınlık kazanıyor. Burada işte uyuşturucu ticareti yapılıyor veya silah ticareti yapılıyor. Bu şekilde olabiliyordu. Ancak bunun bankalarının post makinesi kullanılıyor. Yani satıyor ama ödemeleri normal işte W şeklinde olan internet sitelerinden yine meçhul olan kişilerin hesabına aktarılarak böyle bir kazanç temin ediyordu. Bazı olaylardan dolayı bu kimse içeri alınıyor, yakalanıyor. E, hatta şu anda da bildiğim kadarıyla içeride. Ehbiya tarafından alınmış bir kişi. E, daha sonradan da e, bankaları, post makinalarını iptal ediyor. Ama bir e, dünyada bir uyuşturucu e, müptelası insanlar var. Bunlar da bu paraya, yani bu şeye ulaşmak istiyorlar. Bu sefer bitcoin devreye giriyor. Yani var olup Ama çok fazla yaygınlığı olmadığı halde o dönemdeki uyuşturucu dünyanın birçok yerinde vardır. E, bu vesileyle ödeme aracı olarak kullanılmaya başlıyor. Ve e, o tarihte yani 2007 ve 2008'li yıllarda e, bir nevi kamuoyu artık bunu tanımaya başlıyor. Dünyada ondan önce dediğimiz gibi hackerların kendi arasında e, kullandıkları bir para birimi Kripto para. Ama o tarihten sonra normal kullanıcılara da dönüyor ve günümüzde de daha fazla yayılmaya devam ediyor. Ama genel olarak baktığımızda bunun hep kullanıldığı alan e, kirli internette e, gayrimeşru işlemlerde bunun sebebi de dediğimiz gibi e, izi takip edilemesin, e, iz sürülemesin, kime ne geçtiğine dair e, bilgi edinemesin e, bu şekilde gayrimeşru işlemlerin yapılabilmesi. Ki burada da öyle bir sistem oluşturulmuş ki işte deniyor ki bitcoin için aslında yüzlerce coin var bitcoin bunların en meşhuru. Bu da işte 21 milyon adet olacak. 21 milyon adede geldiği zaman sistem kendi kendini kitleyecek. Ve onun üzerine daha bir artış olmayacak. Ama bitcoin'deki sistemde ise bildiğimiz klasik bir para gibi değil. Yani bir lira daha bölünmüyor. Ama bitcoin'in bir bitcoini milyarlara dahi bölebiliyorsunuz. Çünkü fiziki olmayan. Yani herkes parası nispetince ona bir hisse sahip olabiliyor. Ve bu şekilde bir harcama oluyor. E, bu madenciler dedikleri e, bir ifade kullanıyorlardı onu şu anda aklıma gelmedi. Eskiden bunu bilgisayarlarıyla üretiyorlar. Yani daha doğrusu program e, belli şifreler var. Onu çözdüğü zaman günlük olarak bitcoin kazanıyor Bunu daha önceki dönemlerde yani çok fazla yaygınlık kazanmadan önce e, normal bir e, dizüstü bilgisayarla yapılabiliyordu. Ama artık sistem çok yayıldı. E, fiyatları çok arttı. Dolayısıyla artık havuzlar oluşturuldu. Ve havuzlarda yani bir bilgisayarın yapabileceği bir kabiliyet artık yok. Çok kuvvetli olması gerekir. Bu da bir bilgisayarla değil, belki milyonlarca bilgisayarın bir araya gelerek havuza sisteme giriyor ve bunların üretiyor. Hatta bu konuda işte dünya piyasasında Çin'in lider olduğu söyleniyor yani havuz sisteminde bu yani Madencilikte en fazla Çin Türkiye'de var ama Türkiye' çok ciddi anlamda daha zayıf Dolayısıyla bu şekilde bir uygulama ve dediğimiz gibi kirli işlerde kullanılan takip edilemesin diye ki bildiğimiz kadarıyla devlet de zaten resmi olarak bu para birimini tanımıyor O yüzden biz İsmail Ağa Fetva Kurulu olarak bize bu sorular geldiği zaman biz nasıl cevap verelim? Tabii önce bu konuyu araştırdık. E, belli kişilerle görüşmeler yaptık. E, Meydanında dedikleri işte bu e, kazıcılarla özellikle bazı görüşmelerimiz oldu. Sağ olsun onların bize verdikleri bilgi doğrultusunda belli bir malumat edindik. E, o zaman dedi ki buna biz fetva vermeyelim. E, ki hatta yakın tarihte Diyanet'in de böyle bir açıklaması oldu. Gerçi devlet kurumu tarafından kabul edilmemesi yani devletin bir para birimi olarak kabul etmemesinden dolayı tabi o da var diğer bir tarafta e, kirli işlerde kullanılan bir para birimi e, ve buna yapılacak olan yatırımda o tarafa bir destek söz konusu olacağı için e, şu andaki mevcut haliyle. Ee, biz buna e, caiz olmadığını söylüyoruz buna yapıl yani bunun üzerine bir yatırım yapılmasının doğru olmadığını Müslümanın bundan uzak kalmasının gerekliliğinden bahsediyoruz Ama tabi çok ciddi anlamda zikzaklar oluyor yani bunu takip edenler görür ee, Yani bir ay önceki fiyatlar ile şu andaki fiyatlar arasında ciddi anlamda fark oluyor. Bu da tamamıyla buna e, rağbetle alakalı. Yani ne kadar rağbet edilirse o derece artışlar söz konusu oluyor. Ama en azından günümüz sisteminde şu anlık için bir yatırım aracı olarak görmenin doğru olmadığını ifade etmekteyiz. Allah razı olsun. İlmal programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah oluşmak üzere Allah'a emanet olun. <gülüyor>